Hazreti Yusuf'un rüyası. Ayeti kerimede buyurulur. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki, babacığım, gerçekten ben rüyamda on bir yıldızla Güneş ve Ayı bana secde ederlerken gördüm. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında gördüğü on bir yıldız kardeşleri. Güneş babası Yakup Aleyhisselam ve Ay da teyzesi Layyadır.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 Yusuf rüyasında bu yıldızların güneşin ve ayın semadan inerek kendisine secde ettiklerini görmüştü buyurdular Yahudi dedi ki Vallahi söylediğin isimler doğru isimlerdir rüya üç kısımdır bir hadisün nefs kişi rüyasında kendi işini ve sanatını görür Yahut aşık maşukunu konu görür Bunlar insanın hayalinin bir neticesidir 2- Şeytanın Korkutması Ruhu sıkıntıya düşüren karışık ve kargaşa içindeki rüyalardır, aslı yoktur. 3- Allah'tan gelen tepsirat Rüya meleği kişiye ümbül kitaptan bir nüsa getirerek, levh-i mahfuzdan eserler gösterir. Bu rüya sahihtir, rüyayı salihadır. Bunlara sadık rüya da denir.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 ''Nübüvvetten olan bir şeyse yalan olmaz.'' buyurmuştur. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Babası Yakup aleyhisselam dedi ki, ''Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek.''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 Ancak bu durumu sezen kardeşlerinin hasedi de gün geçtikçe arttı. Öyle ki bu haset, Yusuf'a tuzak kurmalarına sebep oldu. Yani Yakup aleyhisselam sevgide ileri gitmiş, iptilalarda da o nispette ağırlık kazanmıştı. Çünkü Cenab-ı Hak, câmi ül yani zıt sıfatları kendisinde cem edendir. Onun, Er-Rakîb, yani devamlı murakabe altında tutan ve daima üstün olan manasında bir ismi ilahisi vardır. Bunun için fazla muhabbet firak getirir. Zira Allah'a muhabbet ortak kabul etmez. Gerçekten Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un alnındaki nübüvvet nurunu görmüş, bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu hususi meyli ve muhabbeti Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu. Gün geldi, bu haset bardağı iyice taştı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Ayetten ibret alınacak en mühim nokta sevginin kıskançlığa sebep olmaması için gönülde saklı tutulmasının sözü olmalıdır. Sevginin sessizlikte ve deronda olması gerekir. Kalp Allah yoluna temayül ettirilmez. Ve zikirle temizliğe tabi tutulmazsa kararır, kötülüğü emreder hale gelir. Ayeti kerimede buyurulur. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ra'd er 28. Zikir Allah'ı idrak etmenin kalpte şuur haline gelmesidir. Ancak böyle hakiki zikir sayesinde kalp masiyetten kurtulabilir. Kalp beytullah'tır ve muhabbetullahın mekanıdır. Şayet orada zikir yoksa, bir müddet sonra nefsin arzularına ram olarak kararır ve sonunda ölür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kulun kalbinde, İmanla haset bir araya gelmez buyurur. Diğer bir rivayette ise haset edenlerin hesaba çekilmeden cehennem ateşine atılacaklar zümresinden olduğu bildirilir. Kibir, hırs ve haset bütün günahların kaynağıdır. Hadisi şerifte kıskançlığın ve hameti hususunda şöyle buyurulur: Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan muhakkak sakınınız. 1- Kibir İblisi, Adem aleyhisselama secde etmemeye sevk eden şey kibirdir. 2- Hırs Adem aleyhisselamı cennetteki yasak ağaçtan yemeye sevk eden şey de hırstır. 3- Haset Adem aleyhisselamın iki oğlundan, Kabil'in, Kardeşi habile öldürmesine sebep olan da hasettir. Haset eden kimse, takdiri ilahiye itiraz etmiş olur. Çünkü haset, Allah'ın başkasına nasip ettiği nimetin, kendinde olmadığı gerekçesiyle, o kişiden de izalesini istemektir. Fakat gıpta böyle değildir. Zira gıptada maddi veya manevi nimete hem kendisinin, hem de başkasının sahip olmasını istemek esastır. Bu sebeple İslam'da gıpta met edilmiş, fakat haset, şiddetle men edilmiştir. Haset, kıskanılan kimseden ziyade, haset edenin kendisine zarar verir. Bu başkasını taşlayan, fakat attığı taşın geri dönmesiyle kendi gözü kör olan kimsenin hali gibidir. Kin ve öfkeden başka bir neticesi yoktur ki, sonunda kişiyi rezil ve rüsvay eder. Nitekim kardeşlerinin Yusuf aleyhisselama hasetlerinden dolayı yaptıkları kötü fiiller, sonunda kendilerine dönmüştür. Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime ile müminleri hasetten men etmiştir. ''Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı?'' En-Nisa 54 resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Haset etmekten sakının. Zira haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Yakup aleyhisselamın Yusuf'a olan aşırı muhabbeti gayretullaha dokundu. Bu sebeple Allah teala ona bir iptila vermeyi murad etti ve Yusuf'u babasından ayırdı. Zira evlat bazı hallerde baba için büyük bir imtihandır. Mesela Nuh aleyhisselam, kafirlerin helaki için beddua ettiği halde, müşrik olan oğlunun da suya gark olduğunu görünce sabredemeyip, Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Hud 45 demişti. Nuh aleyhisselamın bu niyazına Cenab-ı Hak şu şekilde karşılık verdi. Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlinden değildir. Çünkü o salih olmayan, kötü, çirkin bir ameli insandır. Kardeşleri sahibidir. Yusuf Aleyhisselam hakkında belli bir Bu, kanaat bildiğine varınca içlerinden biri Yusuf'u öldürmeyeyim. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız onu bir kuyunun dibine atın da bari geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün dedi. Yusuf on bu teklifi yapan Yahuda'ydı ve bunu kardeşlerine kabul ettirmişti. Şu kardeşlerin hali ne kadar ibrettedir ki, en merhametli olanı dahi hasedi sebebiyle Yusuf'un kuyuya atılmasını tavsiye etti. Bu da gösteriyor ki hasetleri sebebiyle dost libasına bürünmüş nice gizli düşmanlar vardır. Onlardan mümkün olduğu kadar sakınmak lazımdır. Gerçek istikamet sahibi olanlar, ancak kalbi diri olan kimselerdir. Bunun zıttı olarak zikirden uzak kalan bir kalpse nefsin tesiri altında kalır. Şehvet ateşleriyle kurur, katılaşır, taşlaşır ve azaları ibadet edemez bir hale getirir. Bu hal üzere devam eden kalpler, kuru bir odun parçası gibi ateşte yanmaktan başka bir işe yaramaz. Bu duruma düşmekten Allah Teala'ya sığınırız. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ez-Zümer 22 Nihayet Yusuf'un biraderleri, yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler. Dediler ki ey babamız,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 Yakup aleyhisselam bu sebeple oğullarına Yusuf için onu kurt yemesinden korkarım diyerek tedirginliğini ifade etmişti. Fakat böylece farkında olmadan kardeşlerinin Yusuf'a yapacağı hile hususunda onlara adeta bir usul terkin etmiş oldu. Hadis-i şeriflerde buyurulur. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Nefsim bana öyle şeyler söylüyor ki, Onları söylerim de söylediklerimle müptela kılınırım korkusuyla söylemiyorum. İnsan hasmına aleyhinde olacak hususlarda ipucu vermemelidir. Yusuf'un kardeşleri o ana kadar böyle bir plan kurmamışlardı. Babalarının verdiği ipucu üzerine yine gizlice bir plan yaptılar. Dili kesilerek öldürülen İbnüs i Sıkkid şöyle demiştir. İnsanın dilinin sürçmesiyle uğrayacağı musibet, ayağının sürçmesiyle uğrayacağı musibetten çok daha büyük olabilir. Zira insanın ayağının sürçmesinden hasıl olan yara zamanla iyileşir. Halbuki ağızdan çıkan söz, insanın başını bile götürebilir. Yakup aleyhisselam gördüğü rüyaya rağmen, acz içinde kalarak Yusuf'u biraderlerine teslim etti. Şu ifade bu haline güzel anlatır. Kaza ve takdir gelince basiret görmez olur. Şu yanlışı asla yapmam diyen bir kul, şeytana açık bir kapı bırakmış olur ki, şeytan her işini bırakarak ona musallat olur ve yapmam dediği şeyi kendisine yaptırıncaya kadar onun peşini bırakmaz. Bu bakımdan asla büyük konuşmamak, ve daima Hakk'a sığınmak lazımdır. Yusuf'un biraderleri babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla kurdukları hileyi gerçekleştirebilmek için babalarının ikaz ve ihtarını verdiler. Onlar, vallahi biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yazıklar olsun bize dediler. Yusuf, onda